Bir mezhebe uymak zorunda mıyım, bir mezhebe uymadığım takdirde günahkar olur muyum? Mezhebe tabi olma meselesi veya daha doğru bir ifadeyle bir mezhebi taklit meselesi asırlardır İslam ümmeti arasında tartışılmaktadır. Yani konu bugüne ait bir tartışma değildir. Köklerini geçmişten alan, dalları bugüne uzanan ve muhtemelen yarınlara miras bırakacağımız bir tartışmadır. Bir mezhebi taklit meselesini anlamak için fıkıh ilminin tarih içindeki seyrini bilmemiz gerekir. Müsaadeniz olursa kısaca özetleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken şer'i ilimlerin fıkıhta dahil tek kaynağıydı. İnsanlar ona soru soruyor, aldıkları cevaba göre hayatlarını düzenliyordu. O varsa hiçbir konuda tartışma yaşanmıyor, onun hükmü son söz kabul ediliyordu. Ancak onun bulunmadığı ortamlarda, emir ve yasaklardan maksadı ne olduğuna dair tartışmalar yaşanabiliyordu. Örnek olması açısından asr-ı saadetten bir tablo aktaralım. i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Hendek Savaşı bitince bize şu talimatı verdi. Hiç kimse beni Kurayza'ya varmadan ikindi namazını kılmasın. Ordu yoldayken ikindi namazının vakti girdi. Bunun üzerine bazıları, ''Beni Kurayza'ya varmadan namazı kılmayacağız.'' diyerek namazı kılmadı. Kimisi de ''Olur mu öyle şey? Biz namazı kılacağız. Bizden namazı kılmamamız istenmedi ki.'' dediler. Bu durum Allah Resulüne anlatılınca hiçbirine kızıp serzenişte bulunmadı. Buhari, Müslim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikindi Kurayza yurduna ulaşmadan kılmayı nehyetmesi fakih sahabiler arasında tartışmaya neden olmuştur. Bir grup genel naslara bakıp, ''Namaz vakitli bir ibadettir. Allah Resulü namaz vaktini geçirmeyi emretmez. Onun kastı aceleyle hareket etmemizdir.'' şeklinde yorum yapmışlardır. Bir diğer grup, ''Allah Resulüne itaat farzdır. O şu noktaya ulaşmadan namaz kılmayın diyorsa, kılmayacağız.'' şeklinde yorumlamışlardır. Burada dikkatimizi çeken Allah Resulünün iki anlayışa da ses çıkarmamasıdır. Zira iki yorum da şer'i ölçüler içinde yapılmıştır. Bir grup nas'ı mutlak olarak kabul etmiş ve hususi özel nas'la amel etmiştir. Bir diğer grup tüm nas'ları bir araya toplamış ve hususi özel nas'ı tüm nas'larla beraber anlamaya çalışmıştır. Ki bu anlayış farkı daha sonra ortaya çıkacak rey ve hadis ehli arasında veya kıyası kabul eden ile reddeden zahiriler arasında farkında temelini oluşturur. Allah Resulü zamanında bir diğer dikkat çekici nokta şudur. O sallallahu aleyhi ve sellem bir yeri fethettiğinde oraya ashabından birini görevli olarak gönderir, oranın dini, siyasi, askeri ve mali işlerinden o sahabi sorumlu olurdu. İnsanlar dini sorularını sorumlu sahabiye sorar ve onun verdiği cevaba göre amel ederdi. Bir nevi o bölgenin sorumlusu olan sahabinin alimin görüşüyle amel eder, onu taklit ederlerdi. Bu uygulama Allah Resulünden sonra da devam etti. Raşid halifeler döneminde ilimle uğraşanlar öğrendikleri naslardan hüküm çıkarır, çıkardığı hükümle amel ederdi. İlimle uğraşmayanlar ilimle uğraşan sahabilere sorar, onların verdiği fetvayla amel ederdi. Yani tabi'in ilim sahibi ashabı taklit ederdi. Yani tabi'in ilim sahibi ashabı taklit ederdi. Asab arasında ilimle uğraşanlara baktığımızda iki anlayışın iki ayrı medresenin olduğunu görürüz. Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Ebu Zer radıyallahu anhum gibi her konuda hususi özel nas arayan ve onunla amel eden sahabiler. Ayşe annemiz, Abdullah bin Ambas ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum gibi bir nası genel naslarla birlikte ele alan ve genel naslar ışığında anlamaya çalışan sahabiler. Bu anlayış farkını anlamak için birkaç örnek verelim. İlki Ayşe annemiz ve Abdullah bin Ömer radıyallahu an arasında yaşanıyor. Mekke'de Osman'ın kızlarından biri vefat etti. Biz de onun cenazesine katıldık. Cenaze İbn Ömer ve İbn Abbas'la katıldı. Ben ikisinin arasında oturuyordum. Abdullah bin Ömer, Osman'ın oğlu Amra şöyle dedi: "Sen ağlamayı yasaklamıyor musun?" Resulullah şöyle buyurdu: "Ölen kişi Ailesinin kendisi için ağlaması sebebiyle azap görür. i̇bn Abbas devam etti. Ömer de ölenin ailesinin bir kısım ağlaması nedeniyle azap göreceğini söylerdi. Ömer'le birlikte Mekke'den yola çıktık. Beyda denilen yere varınca Semura ağacının altında bir kervan gördük. Ömer bana, git de şu kervanın durumuna bir bak dedi. Ben de gittim. Bir de baktım ki, Süheyb orada. Ömer'e, Süheyb'in orada olduğunu söyledim. Ömer, onu bana çağır, dedi. Suheyb'in yanına gittim ve ona, Devene bin de müminlerin emirinin yanına gel, dedim. O da Ömer'in yanına geldi ve birlikte Mekke'ye döndük. Ömer ölümüne sebep olacak yarayı alınca, Suheyb onun yanında, Vah kardeşim, vah arkadaşım, diyerek ağladı. Bunun üzerine Ömer ona, Ey Suheyb, Resulullah, ölü, ailesinin kendisine bir tür ağlaması nedeniyle azap görür, buyurduğu halde, ''Benim için ağlıyor musun?'' dedi. Ömer vefat edince bunu Ayşe'ye anlattım. O şöyle dedi. ''Allah Ömer'e rahmet etsin. Allah'a yemin ederim ki Resulullah ailesinin ağlaması nedeniyle Allah'ın mümin kişiye azap edeceğini söylemedi. O şöyle söyledi. Allah ailesinin ağlaması nedeniyle kafir kişinin azabını arttırır. Size Kur'an'ın hiç kimse bir başkasının günahı yüklenmez ayeti yeter.'' İbn Abbas şu ayeti okudu. Ağlatan da güldüren de odur. İbn Ebi Müleyke dedi ki: Vallahi İbn Ömer bir şey söylemedi. Buhari. Abdullah bin Ömer radıyallahu an duyduğu rivayeti hususi özel bir nas kabul etmiş ve diğer naslara bakmaksızın onunla amel etmiştir. Ayşe annemiz ise duyduğu nası diğer naslarla birlikte almış, Kur'an ve sünnet bütünlüğünde nası anlamaya çalışmıştır. Nas'a yaklaşım farkları nedeniyle ortaya farklı iki sonuç çıkmıştır. Bir diğer örnek Ebu Hureyre ve i̇bn Abbas radıyallahu anhuma arasında yaşanıyor. Ebu Hureyre Resulullah'tan rivayet etti. Ateşin dokunduğu şeylerden dolayı abdest almak gerekir. Hatta bu bir peynir parçası olsa bile. Bunun üzerine i̇bn Abbas Ebu Hureyre'ye ''Ey Ebu Hureyre, yağ yesek, sıcak su içsek de mi abdest alacağız?'' deyince Ebu Hureyre, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'tan bir hadis işittiğinde ona karşı değişik misaller vermeye kalkışma, dedi. Tirmizi İbni Mace Muttalib bin Abdullah bin Handab radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, İbn Anbas dedi ki, Allah'ın kitabında helal olduğunu görüp bildiğim bir şey ateşte pişti diye mi abdest alacağım? Bunun üzerine Ebu Hureyre yerden çakıl taşları topladı ve bu çakıl taşları sayısınca yemin ederim ki, Resulullah, ateşte pişen bir şey yedikten sonra abdest alınız, buyurdu, dedi. Nesai. Gördüğümüz gibi Ebu Hureyre ve i̇bn Abbas radıyallahu anhuma arasında bir usul, metot farkı vardır. Biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğuyla amel etmekte, diğeri Allah Resulünden nakledileni bütün içinde anlamaya çalışmaktadır. Bu iki farklı metoda sahip iki ayrı medresenin öğrencileri, tabi'in alimlerini oluşturmaktadır. Hocalarından aldıkları usul metot farklılıklarının tabi'in döneminde devam ettiği görülmektedir. Yazıyı uzatmamak için örnekleri çoğaltmıyorum. Ancak Raşid Halifeler döneminde yaşanan bu duruma dair dikkat çekici bazı çıkarımlara işaret etmek istiyorum. Halifeler döneminde neredeyse bu sahabilerin tümü görevlendirilmiş, farklı İslam beldelerine emir olarak tayin edilmişlerdir. Görev almayanlar da, Mekke ve Medine'de ilim talebelerine ders vermiş, ilim topraklarından Hicaz'a gelen Müslimlerin sorularına cevap vermişlerdir. Yani Raşid halifeler döneminde ilimle uğraşan sahabiler, usul anlayış farklılıklarına rağmen özgürce fetva vermiş, öğrenci yetiştirmiş, onlara soru soran insanlar da usul anlayış farklılıkları bilmesine rağmen aldıkları fetvalarla amel etmiş, yani taklit etmişlerdir. Raşid halifeler, İstedikleri takdirde insanları belli mezhepler etrafında toplayabilir, dahası tek bir mezheple insanları ilzam edebilirlerdi. Bunu yapacak dini karizma, siyasi bütünlük ve askeri güce sahiptiler. Ancak böyle bir şeye yeltenmemiş, insanları dilediklerine soru sorup, onunla amel etme özgürlüğüyle baş başa bırakmışlardır. Sabi ve tabi'in döneminden sonra da benzer bir ortam İslam toplumuna hakim olmuştur. Birçok insana ilginç gelecek belki, dört mezhep imamı da bugünkü anlamda bir mezhep taklidi anlayışına karşı çıkmış, daha ziyade soru sorup deliliyle beraber bir hükmü öğrenmeyi ve onunla ameli uygun görmüşlerdir. Örneğin, zamanın yöneticisi Harun Reşit, insanları tek bir mezhep etrafında toplamayı düşünmüş ve bu iş içinde İmam Malik Rahimullah'ın Muvatta kitabını gözüne kestirmiştir. Düşüncesini İmam Malik e açınca, şu cevabı almıştır. Allah'ın Resulünün asabı fer'i meselelerde ihtilaf etmiş ve uzak diyarlara yayılmışlardır. Her biri kendi yanında hakka isabet etmiştir. Hilyetül Evliya Bir başka rivayette şöyle der. Bunu yapma. Çünkü insanlara birçok görüş ulaşmıştır. Hadisler işitmiş, hadisler rivayet etmişlerdir. Her toplum kendine ulaşan görüşleri almış, onu bilmiş ve onu din edinmiş, amel etmişlerdir. ''Şüphe yok ki, inandıkları şeyden onları alıkoymak zordur. Onları bulundukları hal üzere terk et.'' Tabakat İbn-i Sa'd Görüldüğü gibi İmam Malik Rahimahullah, iki gerekçeyle yöneticinin talebini reddetmiştir. Asab kendi arasında ihtilaf etmiş ve bu ihtilafı farklı beldelere taşımışlardır. Ne Resul ne de sonrasında Raşid halifeler bu duruma müdahale etmemiştir. İslam toplumu bu uygulamaya alışmış, ve yaklaşık iki asır boyunca bu uygulamaya göre amel etmiştir. Bu durumu değiştirmeye kalkmak, dini zorlaştırmak olacaktır. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zorlaştırmayı yasaklamış, kolaylaştırmayı emretmiştir. Şayet İmam Malik Rahimoğlu'la bugün var olan ve uygulaması mahsa taklide dayanan Maliki mezhebi gibi bir mezhep kurmak istese, yukarıda meskur teklifi düşünmeden kabul ederdi. Ancak tam tersi yönde bir tavır takındığını görüyoruz. Demek ki bugün var olan Maliki mezhebi uygulaması, İmam Malik'ten bağımsız olarak veya İmam Malik'e rağmen olmuştur. Ondan meşhur olan bir diğer söz şudur. Allah Resulünden sonra her insanın sözü alınır ve terk edilir. El-Cami İbni Abdilber Bir başka mezhebin imamı olan Ebu Hanife Rahimullah şöyle der. Bizim bir sözümüzü nereden aldığımızı bilmeden almak kimseye helal değildir. Benim sözümün delilini bilmeden onunla fetva vermek haramdır. el intika. Allah'ın rahmet ettiği müstesna, Hanefi mezhebine ittiba eden çoğu kimse, delil anlayışından uzaktır. Masa taklit üzere mezhebe tabi olmaktadır. İmam Şafi Rahimullah şöyle der. Hadis sahih olursa benim mezhebimdir. Hadise muhalif sözümü duvara çalın. Siyere alamun nubela İmam Ahmet Rahimullah şöyle der. Ne beni, ne Maliki, ne Şafii'yi ne de evzayı ne de sevri'yi taklid et. Onların aldığı yerden naslardan dinini al. İlamul Muvakkiin bir başka yerde şöyle der: Gerçekten bazı topluluklara şaşırıyorum. Bir hadisin isnadını ve sahih olduğunu biliyorlar. Buna rağmen Süfyan'ın görüşünü alıyor, onunla amel ediyorlar. Camiul Ulûmil İmam Ahmed. 4 mezhep imamı olarak bilinen müştehit alimlerin vefatından sonra görüşleri tedvin edilmiş ve mezhep fıkıh kitapları ortaya çıkmıştır. Bu görüşlere ittiba eden topluluklar meydana gelmiş ve Hicri 3-4. asır itibarıyla Maliki, Hanefi, Şafi ve Hanbeli olarak anılmaya başlamışlardır. Artık delile dayalı fıkıh anlayışı, yerini alimin görüşüne dayalı fıkıh anlayışına, yani ittiba, yerini taklide bırakmıştır. Bu dönemde delile dayalı fıkıh anlayışını sürdüren alimler olsa da, Büyük çoğunluk, görüşe dayalı, fıkıh, mezhepçilik anlayışını korumuştur. Mezhepçiliğin başladığı dönemi öncesinden ayıran bariz özellikler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bir mezhebe intisap eden başka bir müştehidin görüşüyle amel edememekte, tüm hayatını bir alimin görüşlerine göre düzenlemektedir. Oysa önceki dönemde her insan yaşadığı bölgenin alimine soru sormakta ve onun verdiği fetvayla amel etmektedir. Örneğin, Medineli bir tüccar, Medine'de bulunduğu sırada sorularını İmam Malik Rahimeullah'a sormaktadır. Ticaret yolculuğuna çıkıp Kufe'ye uğradığında, ticaretle ilgili bir soruyu İmam Ebu Hanife'ye sormakta, yolculuğa devam ettiği takdirde Mısır'da sorusunu Leys bin Sa'da veya Şafi'ye sormaktadır. Şüphe yok ki bu imamların usulü birbirinden farklı, vardıkları fer'i sonuçlarda buna bağlı olarak farklıdır. Bu durum ne müştehit imamlar, ne siyasi yönetim, ne de İslam toplumu tarafından sorun edilmemektedir. Mezhep müntesipleri arasındaki içtihadi farklılıklar, ihtilaflar, içtihadi karşıtlığa, tefrikaya dönüşmüştür. Sözlü sataşmalar yer yer fiili çatışmaya dönüşmüş ve mezhepler arasında birçok Müslüm'ün öldüğü kavgalar yaşanmıştır. Örneğin, İmam Ahmed'i fuka arasında saymadığı için meşhur müfessir Tabere'nin evi hambellerce kuşatılmış, ve taberi rahimahullah'a linç etmeye kalkmışlardır. Elbidaye ve Nihaye Önceki dönemde tüm iştadi farklılıklara rağmen, farklı görüş sahipleri bir arada huzur içinde yaşamıştır. Tartışmalar, reddiyeler ve yer yer sözde atışmalar olmamış mıdır? Elbette olmuştur. Ashab arasında, meselede en uç görüşü bulmak için sözlü tartışmalar yaşanmış, her biri kendi düşüncesinde ısrarcı olmuştur. Ancak bu, hiçbir zaman kavgaya, çatışmaya İslam toplumunun huzurunu kaçıracak taşkınlığa dönüşmemiştir. Kelime anlamı anlayış, derin kavrayış olan fıkı, anlama ve düşünmeden uzaklaşmış, salt metin ezberi yapılan donuk bir ilme dönüşmüştür. Zira fıkı, ona temel olan nas'ı metinlerden silmiş, nas'tan anlaşılan sonucu topluma aktarmıştır. Kasıtlı yapılmasa da alimin ihtidadı nas'ın yerine ikame edilmiştir. Önceki dönemde durum tamamen farklıdır. Fakı, onu var eden delille beraber topluma aktarılmaktadır. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği nice fıkıh taşıyıcısı vardır. Ama fakih değildir. Nice fıkıh taşıyıcısı, kendisinden daha fakih olana fakih bilgisi taşımaktadır. Bereketini canlı tutmaktadır. Nas canlıdır. Dilden dile aktarılmakta, kitap sayfalarında okunmaktadır. Umulur ki onu nakleden, kendinden daha fakih birine nakleder de, daha fakih olan o daha isabetli bir sonuç çıkarır. Maalesef mezhepçilik, Allah'ın açtığı iştihat kapısını kapadığından ve iştihat yetkisini birkaç alimle sınırlı tuttuğundan, bu söylenenleri gündemine dahi almamıştır. Mezhepçi anlayışa göre, Nas'ın varlığıyla yokluğu birdir. Zira Nas olsa da, onu hakkıyla anlayacak, iştihat edecek ve çözüm üretecek kimse yoktur. Kapının kapanma tarihinde tam bir ittifak olmasa da, isteyen istediği tarihten sonra Allah'ın açtığı ihtiyat kapısını kimden aldığı belli olmayan yetkisiyle kapatmıştır. Bu nedenle, insanlık tarihinin gördüğü en muazzam usul ve fıkıh sistemimiz, modern dünyanın sorunlarına çözüm üretememiş, modern meydan okuma karşısında hakkıyla duramamıştır. Şunu unutmamalıyız. Bizim fıkhımız, Kıyamete kadar insanlığın sorunlarına çözüm kaynağıdır. Bugün çözüm üretemiyor oluşu, fıkhımızdan kaynaklanmıyor. İştihatla canlı kılınmış bir sistemin taklitle durgunlaştırılması ve bugünün sorunlarından ziyade geçmişin sorunlarını okuyup okutmasındandır. Taklit ilk nesilden bu yana mevcut bir uygulamadır. Bilmeyenler zikir ehline sormuş ve aldıkları cevapla amel etmişlerdir. Alime soru sorup onun verdiği fetvayla amel etmek anlamındaki ittiba, müştehit mezhep imamların vefatından sonra mezhepçiliğe dönüşmüş ve insanlar tek bir mezhebe uymakla ilzam edilmişlerdir. Mezhep imamları müştehit alimler olduğundan bir Müslüm'ün bir mezhebe uymasında bir beyiz sorun yoktur. Ancak şuurlu dava adamlarının delilini bilerek mezhebe uyma kültürünü ihya etmeleri, ilk kendisiyle ıslah olduğu anlayışı canlandırmaları gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe radıyallahu ve selef-i salihin dönemine en uygun uygulama mezhepçilik değildir. Her bölgede bulunan ilim adamlarına soru sormak ve mümkünse delilini bilerek o konuyla amel etmektir. Hiç şüphesiz bu da bir taklit çeşididir. Soru sorulan Alimin nasıl anladığını taklittir. Ancak bu, ilk nesillerin uygulamasına en yakın olan usuldür. Soru sorulacak bir ilim adamının bulunmadığı ortamlarda, yaygın bir mezhebe ittiba etmek en evla olanıdır. Zira mezhep imamlarının görüşleri derlenmiş, tedvin ve tasnif edilmiş, kitaplaştırılmış, her insanın anlayacağı kolaylıkla topluma sunulmuştur. Mezhep olgusunu reddetmekte, hadis fıkı diyebileceğimiz delile dayalı tercih olgusunu reddetmekte anlamsızdır. Her iki uygulamada bize aittir. Bizim tarihimizin bir parçasıdır. Delile dayalı tercihini reddeden bağnazlık mezhepçilikle, mezhep olgusunu reddeden selefi görünümlü zahirilik İslam tarihinin içinden değil, dışından konuşmaktadır. Her iki uygulamanın da tarih içinde ürettiği arızalar olmuş, istenmeyen sorunlara sebebiyet vermişlerdir. Mezhep anlayışı bağnazlık, taassup üretmiş, ümmet arasında tefrîk oluşturmuş ve ümmetle nas arasındaki bağı koparmıştır. Mezhebi reddeden anlayış fıkı ayağa düşürmüş, 4 mezhep yerine sayısız mezhep ikame etmiş ve en ilginci son 50 yıl içinde 3 veya 4 alim etrafında benzeri görülmemiş bir taassup bağnazlık üretmiştir. Bize düşen tarihimize ait uygulamayı reddetmek değil, ürettiği arızaları reddetmek ve ıstah çabası içinde olmaktır. Bu da ümmetin sorunlarını dert edinen Dava adamı şuurlu ilim ehlinin vazifesidir. Bir alime soru sorup onun deliliyle birlikte zikrettiği fetva ile amel etmekle kitap karıştırıp her meselede en uç görüşü bulup amel etmek, telfik, şas fetva arayışı birbirinden farklıdır. Birincisi sonucu bilmeden bir alime soru sormak ve çıkan sonuç nefse hoş gelse de gelmesede onunla amel etmektir. İkincisi ise çıkan sonuçları kontrol edip nefse Havaya hoş geleni tercih etmektir. Bu dine uymak değil, dini havaya uydurmaktır. Zındıklık kapısını açacak tehlikeli bir yaklaşımdır. Bundan olsa gerek selef imamları, alimlerin şahs münferit fetvalarını araştıran ve dinlerini bu fetvalar üzerine kuranların zındıklaşmasından korktuklarını söylemişlerdir. Süleyman et-Teymi der ki: "Her alimin ruhsat verdiği konulara alırsan, bütün şerri kendinde toplamış olursun." Bu sözü aktardıktan sonra İbn-i Abdilber der ki, bu konuda icma vardır ve ben buna dair Allah'a hamdolsun bir ihtilaf bilmiyorum. Câmi-u ilmi ve fadlihi İmam Ahmet Rahimullah şöyle der, Şayet bir kimse nebis konusunda kufe ehlinin görüşüyle, sema konusunda Medine ehlinin görüşüyle, muta hakkında Mekke ehlinin görüşüyle amel ederse, o kimse fasık olur. i̇rşad Fuhul Evzai şöyle der, her kim alimlerin daha önce görülmemiş nadir görüşlerini alırsa İslam'dan çıkar. Es-Sunenül Kubra biz cemaat olarak fıkhın canlı, dinamik olmasını sağlayan, ilim adamlarına ihtiyat hakkı tanıyan, ümmetle delil arasındaki bağ canlı tutan, geçmişin değil, bugünün ihtiyaçları üzerine kafa yoran, delile dayalı tercih fıkhını benimsiyor ve uyguluyoruz. Her Müslümin bulunduğu bölgenin alimine soru sormasını ve mümkünse delilini bilerek amel yapmasını asla saadet ruhuna uygun buluyoruz. Bununla birlikte bağnazlık taassup üretmediği müddetçe bir mesele uyulabileceğini kabul ediyoruz. Allah en doğrusunu bilir. Selam ve duayla